Herhangi bir ibadet veya güzel amele herkes için geçerli olmak üzere takdir edilmiş belli bir sevap var mıdır? Yoksa bu sevap yere, kişiye, şartlara o amelin icra keyfiyetine göre değişir mi? Aynı husus günahlar içinde geçerli mi? İster Kur'an-ı Kerim'de, isterse sünneti sayede amellerden bahsedilirken hemen sizin de aklınıza geleceği şekilde من جاو بالحسنتي فلا وعشر Ömencabı fela yüzə illa misla. Fela yüzə illa misla. İfade karakterinden de anlıyorsunuz ki, bu illa cezalandırılması da şart değil. öyle bir açık kapı var yani, bir kötülük yaparsınız, inşa afa ve inşa azzebe. Ebu hanifenin fıkıh ekverindeki noktayı nazarı da bu. Ebu mülazasını yanlış yorumlayanlar, onu mürciye gibi görüyorlar. Yani imanla beraber günah zarar vermez. Nitekim küfürle beraber salih işlerin fayda vermediği gibi diyorlar. Aslında mürciyenin bu mülazası iki taraf itibariyle de doğru değil. Yani bazı iyi şeyler insanın oradaki azabını hafifletir. Nitekim Ebu Talib için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ayaklarını ateşten ayakkabı takunya Nalın, terlik gibi bir şey giydirilecek ama beyni kaynayacak. Cehennemin ehven tabakasında bulunacak. Demek ki yani bir müminde hasenat dereceye vesile oluyor. İnanmayan bir insanda da derekenin hafiflemesine sebebiyet veriyor. Daha hafif bir derecede kalıyor. Azava affoluyor. Kafir bile olsa, iyiliği varsa nev emma eskilerin ifadesiyle o iyiliğin mükafatını görür. Cennete girme başkadır. Ama mahşerde bir hiffet yaşaması, çarçabuk çabuk işte gideceği yere gitmesi, orada daha ehven ve azaba duçar olması gibi şeyler olur. Belki tarafta da iman eden için, sâlih amel yapan için لَاَقَنْ مَنْ جَعَبْ بِالْحَسَنَةِ فَلَا وَاَشْلَمْ سَالَا diyor yani on misli verilir diyor. وَمَسَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَا فِي سَبِيلَّا كَمَسَلَ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبِلَةٍ مَتُعَبَّ Buradan da anlaşılıyor ki 700 verir o da. Bire 700 veriyor bir yerde infakta. Belli limitler veriyor. Bunlar kesretten kinaya da olabilir. Çoklu ifade için de olabilir. Bazı büyük saatlerin keşiflerine bina bazı önemli günler, önemli saatler, eşref saatler Eşref günler diyebilirsiniz. Eşref geceler, Eşref aylar. Bazen zarfa göre değer kazanır. Mazruf zarfa göre değer kazanır. Hangi zaman dilimi içinde eda ediliyorsa, O zaman diliminde Cenab-ı Hakk'ın teveccühüne göre o iş, Ayrı bir derinliğe ulaşır. Ayrı bir enginliğe ulaşır adeta. Bazen yapılan hayır, debiisi öyle yükseler, öyle bir çağılayan haline gelir ki insanın başına döndürür. Zannediyorum o Mencabül Hasenet felev emsale minimum bir şey söyleniyor orada. Yani Allah'ın rahmeti öyle geniştir ki siz bir iyilik yaparsanız ona on misli karşılığını verir. Hiç kimse zerre kadar hayır yapsa onun karşılığını görmeden olmaz. Mutlaka karşılığını alır. Zerre kadar şer yapan bir insanda o şerin karşılığını görebilir. Ama Allah dilerse affeder onu. O da Allah'ın rahmetinin gazabına sepkat etmesinden kaynaklanıyor. Rahmetim gazabıma sepkat etmiş, önüne geçmiştir. Bir diğer, inne rahmeti وَسِعَتْ külle şeyin diyor. Benim rahmetim her şeyi aşkındır. Orada aşkınlık tesirini gösteriyor zat öyle bakmak lazım. Ve günümüzde hususiyle bunu böyle bizim bir dönemde belki hatamız olarak insanları sadece azabı ilahi tehdit edip Cenab-ı Hakk'ı eski ahitteki Yehova tipi insanlar gibi kızan, öfkelenen, cezalandıran, etrafı yakan yıkan bir Üluhiyet telakisiyle insanları kaçırmayalım zat-ülüğe derken biz Allah kelime-i mukaddesine yüklenen manalar neyse şayet onu onunla tanımamız lazım. Öyle eski ahitteki kızan öfkelenen bir insan gibi sinirlerine yenik düşen, bazen Musa'yı kovan, bazen Harun'u kovan, bazen Davud'u sıkıştıran, bazen Süleyman'ı hırpalayan öyle bir ilah değil yani. Onu Esma-i Hüsna'sıyla sıfat-ı zatı zat bahtıyla nasıl üluhiyet telakkisi telakisi vazedilmişse öyle kabul etmek lazım. Rabbimiz odur. O bir haseneye on karşılık veriyor. Buna minimum diyoruz yani. La akar bu kadar verir Allah Celle Celal. Çünkü rahmeti gazabına sıbkat etmiş. Çünkü rahmet her şeyden vasidir. Böyle düşünmeli. Ama bazen şahsın hulusu açısından mesela malı seviyordur. Bu aynı zamanda sıhatı da yerindedir. Sahih şahihdir yani. Saat insanda yaşama arzusunu tahrik eder. Bu insanı gaflete çeker belli bir ölçüde. Gençlik de insanı gaflete çeker. Bu dönemlerde insanın böyle ters iki duyguya karşı bunları aşması orada marzi ilahi demesi, Cenab-ı Hakk'a gürülmesi çok önemli şeydir. Dolayısıyla şahsı itibariyle burada onu çok aşar bu. Yani yüzler olabilir bu. Mesela hiç verme bilmiyor da. Fakat gördü ki alem veriyor. Demek böyle olacakmış falan. İşte o bir sahabenin bir hareketine karşı evvelki gün müydü arz etmeye çalışmıştım. Mudarden gelen Arabın aslı bir cemaat karşısında efendimiz Hazretlerinin gözleri doluyor. Böyle sehavete, civam, mertliğe, isara, teşvikte bulunuyor. Çok anlamıyorlar. Çünkü o güne kadar birine yardım etme bahis mevzu olmamış daha. Her şey yeni oluşuyor. Kurallar yeni vaz ediliyor. Kurallar hayata yeni geçiriliyor. Uygulama yeni oluyor. Nazeriden ameliye geçiliyor. Böyle bir dönemde onun sözlerini de anlayamıyorlar. Mahmil bulamıyor. Acaba ne demek yani bunlar? Birisi az seziyor, koşuyor evine. Hemen böyle diyor ki sabi döndüğünde işte dinar mı dirhem mi neyse yani altına ve gümüşe verilen adı. parmaklarının arasından da böyle çıkıyordu bir avuç dolusu. Evden kapmış getirdi Allah Resulün huzuruna attı onları. Ha böyle olacakmış dedi. Herkes kalktı evine koştu. Ne varsa aldı getirdiler. Önünde yığıldı böyle. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o hüznü tasası Güneşin önünden sıyrılan bulutlar gibi sıyrıldı o güneş gibi çehre ortaya çıktı ve buyurdu ki etdalu alel hayri bir şeye delalet eden o işi yapan gibidir. Gene alışılıyor o işe. Şimdi böyle bir durumda o insan o ilk defa koşan insan veya essebükel fail deniyor. Dilimizde de kullanıyoruz bunu. Hadis olsun olmasın güzel bir söz. Demek ki bilinmediği o türlü şeyler henüz kültürümüzün içine girmediği bir dönemde öyle önemli bir şey, şehrah açma bir şeye sebebiyet verme çok önemli bir hayra delalette bulunma meselesi bazen çok önemli şeyler kazandırır insana. Çok değişik şekilde geriye döner. Bazen Allah ona karşılık bin verir. Bakın bunlar şahsi itibariyle oluyor. Bazen de bir Kadir gecesinde bir şey yaparsınız. Her geceyi Kadir bilirsiniz. Mesela efendimiz sohbetlerinde beyanına itimaden buyuruyor ki Ramazan'ın son 10 gününde Kadir'i arayın. Siz de tek günlerde arıyorsunuz onu. Ya bu gece Kadir olabilir. Bir hayır yapıyorsunuz. Yapacağınız hayrı o zarf içinde eda ediyorsunuz. İşte o katlanır yani binlere katlanabilir salelerde de Hz. ona işaret ediyor bir yönüyle. Bazen karşı tarafın durumu itibariyle olur. Öyle bir insandır ki çok ihtiyacı vardır. Çok ihtiyaç meselesi. su ihtiyacı zaruret derecesine gelmiş. Öyle bir zarureti giderme mevzu bu defa biri on değiller. Yüz değildir. Belki bindir. Yine bildiğiniz gibi bagi diyor. Yani hayat çizgisi çok zikzaklı kötü bir kadın. Bir sarnıca iniyor, su içiyor. Oradan dışarıya çıkıyor. Bir köpek dilini sarkmış orada. Erzurumluların ifadesiyle telesiyor. Onu öyle görünce şefkatine dokunuyor onu. Yeniden sarnıca zorlanarak bir daha iniyor. Ayakkabısını su dolduruyor orada, pabucunu. Çıkarıyor, köpeği suluyor. Efendimiz buyuruyor ki, ''O kötü kadın bundan dolayı cennete gitti.'' diyor. Başlayın bir köpeye karşı zaruret derecesine gelmiş bir ihtiyaç. O ihtiyaç karşılanıyor. Tersi de bunun şudur. Bir kadın kediye eve bağladı diyor. Salmadı ki dışarıda kendi gıdasını temin etsin. Evde de bir şey vermedi. Kedi açından öldü. Bu da bu kediden ötürü cehenneme gitti diyor. Bir zaruret ve bir ihtiyaca cevap vermedi diyor belki başka kötülükleri de vardı. Bir kötülükler fasit dairesi içindeydi. Esas o kadar merhametsizlik, onda yerleşmiş, kök salmış bir merhametsizliğin kediye düşen bir parçasıydı sadece. Yani kedi de ondan hissesini almıştı. Evet, rahmeti ilahin enginliğini anlatma adına böyle bir izah getirme lüzumunu hissettim. Bazen de işte karşı tarafın durumu çok önemlidir, çok ihtiyacı vardır, bağışlayan açından ağzı kokuyordur, urvası yoktur, giyeceği şey yoktur, bunlara yapılan hayır, onların bir duası çok önemlidir. Ve günümüzde hizmet eden insanlar eğitime hizmet ediyorlar, geriye dönmesi çok çalımlı olacak bunun, çok muhteşem olacak. Geleceğin aydınlık neslini, elitini yetiştiriyorsunuz Allah'ın izni inayetiyle. Artık bir dönemlerin böyle taklidi imanla, ireti, ayakta duran insanları gibi değil, bilerek ayakta duran insanlarını yetiştiriyorsunuz. Okuyor, düşünüyor, kabulleniyor, ne yapması gerektiğini biliyor ve Allah'ın izniyle her yere gitmeye de hazır bulunuyor. Ve bu arkadaşlar buralara giderken hiç demediler yani bu gittiğimiz yerin hocam bir haritada yerini göstersen de bilsek yani. Nereden uçağa binecek, nasıl gideceğiz? Çok önemli bakın. Bir meçhule akıyor bunlar bu insanlar. Maaşımızı nereden alacağız? Yok maaş yok. O arkadan kim tekafür etmişse kendileri bulurlarsa şayet gönderirler. Ben biliyorum ki o arkadaşlara bazen dört ayda bir ancak maaş gitti. Ve bazıları işportacılık yaptılar. Mübalağa yapmıyorum ben. Ve bir işçi gibi okullarda çalıştılar. Şahitleri var burada söyleyebilirler. El alem değirmenlerden bahsediyor. Kendileri değirmen çeviriyorlar Türkiye'de. Şimdi bu arkadaşların yaptıkları şeyleri bence kemi ifadelerle ifade etmek mümkün değildir yani. Buna on da desen, yüz de desen, binde de desen, bir milyon da desen Yine de gerçek değerini ifade etmiş olamazsın çünkü. Çok farklı bir şey. Çok önemli bir şey yapıyorlar bunlar. Dünyanın dört bir yanında yurdunu yuvasını terk ediyor. Evlendi eşini götüremedi böylesini biliyorum. Tek anası vardı ağlayarak bıraktı öyle gitti. Böylesini biliyorum bu insanların. Ve benim bildiğim de bu kutsiler bu ışık ordusu içinde belki yüzde bir bile değildir benim bildiğim değişik yerlerde arkadaşlarımızın gayretiyle yetişen umum millette uyanan umumi himmet içinde kendini bulan ne yapması gerektiğini düşünen bu insanlar harekete geçler ve dünyanın dört bir yanına dağıldılar ciddi bir fedakarlık hissiyle işte bunlara Cenab-ı Hakk'ın teveccühünü öyle onlarla yüzlerle binlerle ifade edemezsiniz sadece oralara gidenler mi Hayır, bu meselenin lojistiği de var yani, bu meselenin levazımatı var, arkadan takviyesi var. Bu arkada duranlar, Kur'an-ı Kerim, Tevbe sureyi cellesinde diyor ki, bir zümre arkada durmalı, tefakkuh etmeli, öbürlerini takviye etmeli. Eğer siz arkada o tefakkuyu sağlamazsanız, o insanları yetiştirmezseniz, bugün dünyanın değişik yerlerinde o ihtiyacı karşılamazsınız. Dolayısıyla Cenab-ı Hak öyle bir hizmetin kat bahsetmiş ki arkada duran da aynı sevabı kazanıyor. Kuve maneviyyi takviyeden de aynı sevabı kazanıyor. Maliyle himmet eden de aynı sevabı kazanıyor. Aynı sevabı kazanıyor. Adeta bir sevap örfanesi meydana getiriliyor ve herkesi ona göre teveccühte ve nazarda bulunuyor. Ve bunlar kemi şeylerle ifade edilemez keyfiyetini de Allah bilir Celle Celaluhu. Adettü'l-i ibadiyets-salihin buyuruyor, kutsi hadiste Allah. Ma la'aynun ra'at ve la öznün sem'at ve la khatar ala kalbi ve Ben salih iş yapan kullarıma gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin tasavvur edemeyeceği mükafatlar hazırladım diyor. Salih iş işleyen diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o salih iş işleyen ve dünyanın bozgunculuğa yenik düştüğü bir dönemde fesada yenik düştüğü bir dönemde ıslahçılık yapan insanlar başka bir derdi yok sadece salahın temsilciliğini yapıyor. Buyuruyor ki Tuval Kur'an'a ellezîne yuslihûne mu'sefadahun nas. O gariplere, yaşadıkları dönemde halleri anlaşılmayanlara, değişik töhmetler altında bulunanlara, değirmen sularına kurban gidenlere Müjdeler olsun onlara diyor. Onlar o dönemde birilerinin her şeyi ifsat etmelerine karşılık onlar ıslahta bulunurlar. Kimisi mali imkanlarıyla, kimisi teşvikiyle, beyanıyla, kimisi hocalık yaptığı bir yerdeki hocalık yapmasıyla, kimisi bir bina yapmakla, kimisi mütevellileri hiç terk etmeden her gün kuvve-i maneviyeyi takviye için ibadete koşuyor gibi mütevelliye koşmakla bu örfaneden hissesini alır onlarda. Allah Celle Celaluhu onlara da işte durumlarını, işin keyfiyetine göre sevabı ona göre lütfeder. Dolayısıyla sevabı ona göre olur. Ahirette Cenab-ı Hak'ın buradaki ebedi saadetle mükafatlandırması da ona göre olur. Kadınıyla, erkeğiyle ona göre olur. Genciyle, ihtiyarıyla ona göre olur. İlim adamıyla, halkıyla ona göre olur. Zenginiyle, fakiriyle ona göre olur. Verenler verirler, edenler ederler. Devri Risalet penaydı olduğu gibi hani diyor ki onlar bulamadıklarından dolayı verecek bir şey herkes veriyor. O verdi, o verdi, o verdi, o verdi. Gözleri doldu diyor. Gözleri dolu dolu ayrıldılar, gittiler diyor. Kur'an takdir ediyor. Kimileri de o haliyle işte o binlere, yüz binlere, milyonlara namzet hale gelir. Allahu Alem. Şahsa göre, zamana göre, zemine göre, vericiye göre, alıcıya göre sevabın derece farklılıkları ortaya çıktığı gibi. Aynen öyle de yapılan hizmetler zaman bakımından öyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o belli bir dönemde çok zor şartlarla her şeyi göğüsliyor. Yani onun omuzlarına yüklenen o şey dağların üzerine yüklenseydi dağları paramparça ederdi. Şimdi gerçekten de öyleydi. Allah diyor ki Celle Celalu, garihirada Ya eyyuhel müddessir kum feenzir ve rabbeke fe Kalk Allah'ı haykır ve bu insanları eğri yolun en camından sakındır. E, öyle ifritten bir cemaat ki reşyalara bakacak olursanız adetlerinde müteassip fevkilade yobaz kendi kız çocuklarını diri diri gömecek kadar vahşet içinde insanlar çok küçük bir şeyden hemen Erzurum'un tabiriyle tellenen birbirlerini öldüren kabile telakkilerin hakim olduğu bir yerde şimdi o manzaraya bakınca böyle bunlara karşı ne yapılabilir ki diyor o göğüslüyor o dönemde bunları yani bu müthiş bir büyüklük bu durumda olan bir insanın imdadına koşan Hz. Ebu Bekir'in büyüklüğünü anlamak mümkün değil. Hamza'yı anlamak mümkün değil. Yani bir çıkışı var ki adamın orada. Şimdi böyle bir dönemde ortaya çıkan, ya hak diye haykıran insanlar, bunlar başkalarıyla mukayese edilmez yani. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi kadir insan ve denge insanı. Sadece her şeyi kendi dönemine bağlamıyor. O dönem mutlaka hizmet edenler çok önemli şeyler kazanmışlardır. Her türlü kemi ve keyfi buğutları aşkın, mazhariyetlerin kahramanlarıdır onlar. Fakat buyuruyor ki bir dönem gelecek ki din tıpkı bir kıvılcın bir kur halini alacak. Elini alsa elini yakacak, yere atsa dinsiz kalacak. İşte o dönemin insanları çok önemlidir. Şimdi günümüzün zorluğu zannediyorum bu türden bir zorluk sen dindarım diyorsun kalk bakıyorsun mektepteki hoca fişliyor daha yüksek bir yerdeki adam hani fişler ortaya çıktı yani ben bunu deşifre etmiyorum yani bunu medya deşifre etti, fişliyor önemli hayatı bir yere hakkı olarak gelecek, belki hakkının çok altında kendisine lütfedilecek bir hakla gelecek oraya ama azıcık bir nispet ortaya atılınca o haktan mahrum ediliyor yani ya onlar gibi böyle dinsiz görüneceksin din yaşamayacaksın işte dendiği gibi hacca gitmeyeceksin namazını da kılmayacaksın onu da göstermeyeceksin öyle o zaman şimdi bu dönemde dinini yaşamak, yaşamanın da ötesinde yaşamamızı yaşatmaya bağlama çok önemli şeyler ben bütün dünyada öyle düşünen arkadaşların hayatlarına bakınca onlar bir yönüyle yaşamayı yaşatmaya bağlamış insanlar olarak görüyorum. Başkaları yaşamadıktan sonra benim yaşamamın bir alemi yok. Alem hafizan Allah, kabirde azap görecekse, mahşerde sıkıntıya maruz kalacaksa, cennet yüzü görmeyecekse, cehennemde tazip edilecekse şayet, benim cennete gitmem bir manası yok bunun. İşin başındaki büyük insanın engin mülazalarıyla bakacak olursanız, Milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur. Mantığıyla hareket etme esası. Kendini feda etme, kurtarmak için kendini feda etme. Kendi zevklerinden fedakarlıkta bulunacak. Maddi manevi füyüzat hislerinden fedakarlıkta bulunacak. Allah'ım velayet istemem ben. Allah'ım daha büyüğünde istemem. Gavsiyet istemem, kutbiyet istemem sen rızanı tahsile muvaffak kıl ve başkalarını da senin rızana ulaştırmama beni vesile kıl. Senin rızana ulaştırayım. Birkaç insan daha kurtulsun. Birkaç insan daha Hz. Muhammed Mustafa'nın gemisine binsin. O gemiye binmeyen kurtulamaz. O gemiye binsin. Bunlar çok önemli şeylerdir. Bunlar yaşatma duygusudur. Zevk ettirme duygusudur zevk ettirmek için kendi zevklerinden fedakarlıkta bulunma duygusudur. Bir şeye daha dikkatinizi çekeceğim. Acizane. Bazenler sıkıntı zamanı olur. Allah uyarmıştır. Dini mübini İslam'ı ilah için koşarsınız. Allah'ın rızasına ulaşmak için koşarsınız. Fakat bir gün gelir Cenab-ı size imkanlar verir, vahşeder. Bu defa da o hayatın, o, o refahın sizi rehavete sevk etmesi söz konusudur. Yani yalınız olur, villanız olur. Ya birader her günde mütevelliye gidilmez ki yani. Yani biraz da gidelim bir yerlerde böyle kayak safası yapalım filan. Gidelim yani bir kışın tadını çıkaralım oralı. Hayatın tadını çıkaralım. Yani o da ayrı bir tehlikedir. Rahatın, zevkin, safanın beraberinde getirdiği bir kısım tehlikeler vardır. Bunlar da felç eder, insan iradesini felç eder. İnsanın aşkını, şevkini söndürür. Temperverlik, rahat tutkusu öyle bir virüstür ki felç eder insanı. Yataklık hale getirir. Bu da ayrı bir tehlikedir yani. Rahatın felç etmesinin de ayrı aşılmaz bir zorluğu vardır. Onun için aleküllah her zaman Allah'a dayanmak, akif ifadesi, saye sarılmak, hikmete ram olmak lazım. Nilas, Allah rızası, ilahi kerimetullah ve bunlar için ortam da çok müsait. Allah güzel arkadaşlar vermiş, bazen kendi şahsım açısından değil de ben diyorum dünyanın en bahtiyarlarından biriyim. Neden? Çünkü çok az insana gönlünü Allah'a vermiş bunca arkadaş nasip olmuştur. Şimdi bunların içinde diyelim ki talih öbür alem itibariyle bana hiç gülmedi. Hafizan Allah. Allah şekavete duçar etmesin. Yüreğim ağzıma gelir. Fakat ümitleniyorum ben. Şimdi diyecek ki bana Haydi Ahmet Said sen geçleyecek, Mustafa sen de geçleyecek, Baran Bey sen de geçleyecek. Ben kalacağım orada Benim Rabbim öyle demez bana La yeşka celisun buyuruyor Onlarla oturup kalkan Bu ebedi Bahsız olamaz yani Bu yönüyle kendimi Talihli pahtiye görüyorum Bu kadar güzel insana Arkadaş olmak Onların gerilerinde ama yanlarında Ama birkaç adımda arkada Nerede olursa olsun öyle bir karvana refakat etme çok ciddi bahtiyarlık. Ümidime direk sayabileceğim bir husus bu. Allahum erin hakka hakkan ve ve ve sallallahu Muhammedin ve ve ve